Kaybolan Sınırlar, Birleşen Hizipler ve İslam'ın Devlet Yürüyüşü Kerem Çağlar Irak-Şam İslam Devleti ordusunun başta küresel küfür güçleriyle bölgedeki işbirlikçilerinin nevrini döndürecek şoka sokup dehşete sürükleyen hiç beklenmedik son hamlesi Tevhid Ümmeti adına devletleşme ümidinin harmanlanıp alevlenmesine vesile olmuştur. Bu hamle, İslam tarihinde eşine az rastlanır, ciddi gelişmelerin tetikleyicisi ve itici gücü olmaya namzettir. Böylesi büyük bir hadiseye şahit olan Müslümanlar, Afganistan İslam Emirliği tecrübesinden sonra bir başka tarihi sürece tanıklık etmektedirler. Irak-Şam-İslam devletinin bu nefes kesici hamlesinin ümmet coğrafyasının kalbi mesabesindeki Orta Doğu'nun göbeğinde atılmış olması bu hamlenin stratejik önemini daha da arttırmaktadır. Küresel küfür ve bölgesel tağuti güçlerin panikleyip adeta kriz merkezlerine kapanmış olmaları da bu sürecin Müslümanların lehine olacak şekilde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Şüphesiz ki mücadelenin her kademesinde elde edilecek kazanımlar beraberinde bir takım riskler barındırır. Elde edilen bir kazanımı koruyabilmek onu ilk kez ele geçirmekten daha büyük güç ve çaba gerektirir. Irak-Şam, İslam devletinin kat ettiği yolda elde edeceği kazanımları tekrar geri almak, Müslümanları durdurmak, yavaşlatmak, zayıflatmak, geriletmek ve yenilgiye uğratmak için dünyanın önde gelen küfür güçleri, görüldüğü üzere artık gündemlerini ortak mesai yaparak geçirmektedirler. Bu ortak mesailerinde Müslümanların asla başarılı olmamaları gereken alanların çerçevesinin ortaya konduğu ve ileriye dönük olarak umdukları neticeleri elde edebilmek adına üzerinde yoğunlukla duracakları birçok konu vardır. Ajandalarının demirbaş maddeleri olan bu hususlardan birkaç tanesini hatırlatmanın tam zamanıdır. 1. İslam'ın hiçbir beldede kati surette hakim otorite olmaması için güç birliği yaparak, doğrudan veya yerli tağuti güçler marifetiyle yeniden örtülü ya da açık işgal girişiminde bulunmak. 2- Müslümanlar için çok büyük önem ve değer ihtiva eden ve tevhid üzere vahdetin biricik önderlik makamı olan hilafet müessesesinin yeniden tesisi istikametinde girişilecek en küçük teşebbüslerin dahi hakim bırakılmaya çalışılması. 3- Birçok batılı ülkenin ekonomik daralma ve durgunluk yaşadığı ya da kısmen de olsa krizin eşiğinde bulunduğu bu süreçte Irak gibi verimliliği yüksek olan ekonomik kaynaklara sahip bölgelerin hiç değilse işbirlikçi yerli tağuti güçlerin denetiminde tutulmasının devamının sağlanması. Zira bu bölgelerdeki ekonomik kaynakların güvenliğinin kendi çıkarlarını tehdit etmeyecek şekilde sağlanması küresel küfür güçleri için hayati önemdedir. 4. Bölgede her geçen gün giderek yayılan kaos ve çatışma ikliminin işbirlikçi güçlerinde kademe kademe devreye sokularak daha da içinden çıkılmaz hale getirilmekle küresel hegemonik sistemin işlemesinde yardımcı ve tamamlayıcı unsurlar olan uluslararası kurumların gözlem, denetim ve hakemlik misyonlarının Müslümanlara da kabul ettirilmesi. Müphemlik VE TEREDDÜT YOK, netlik VE kararlılık VAR Irak-Şam İslam Devleti'nin gözlerden kaçan fakat tarihsel olarak çok büyük bir önemi olan bir adımı küresel küfür güçlerini gelecek adına derin endişelere sebep etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalist güçler işgal ettikleri Osmanlı Bakiyesi İslam beldelerini kendi aralarında paylaştılar. İngilizlerle Fransızların müşterek marifetiyle hazırlanan paylaşım haritasında Irak ve Suriye arasına adeta cetvelle çizilen bir sınır hattı oluşturuldu. Lübnan ve Ürdün sınırları da bu usulle çizilmiştir. Tarihte Sikes-Pico Anlaşması olarak kayıtlı 1916 yılında yapılan bu anlaşmayla Irak, İngilizlerin, Suriye'de Fransızların denetimine girdi. Babalarından kalma mirası bölüşüyorlarmış gibi diğer küfür güçleriyle beraber İslam coğrafyasının birçok beldesini kendi aralarında payimal ettiler. Irak-Şam İslam Devleti ordusunun ilk icraatlarından birisi de hakimiyetleri altındaki hudut bölgesinde işte bu yapay sınırların üzerinden dozenle geçip ortadan kaldırmak oldu. Yüksek düzeydeki bir tarihi şuurun neticesi olan bu uygulama doğal olarak emperyalist küresel küfür güçlerini daha büyük endişelere gark etti. Irak-Şam İslam Devleti bu girişimiyle tüm dünya müstekbirlerine ve onların bölgedeki laik, demokrat, diktatör işbirlikçilerine de ciddi mesajlar vermiş oldu. Mücadelenin henüz bu aşamasında dahi Irak-Şam İslam Devleti'nin ortaya koyduğu uygulamalardaki net ve kararlı tutumu, küresel küfür güçlerinin geçmişten kalan bütün izlerini ve eserlerini tek tek ortadan kaldırma iradesinin sağlam olduğunu göstermektedir. Molla Muhammed Ömer Hafizullah önderliğindeki Afganistan İslam Emirliği'nden de aşina olduğumuz bu net kararlı tutumdan anlaşıldı ki, Modern çağda sonradan icat edilerek ümmet içerisinde dolaşıma sokulan Batı menşeli çakma İslam hareketi metotları, Nebevi menheç karşısında esas itibariyle hiçbir şey ifade etmemektedir. Batı menşeli tüm mücadele metotları, son birkaç on yılda görüldüğü üzere İslam ümmetine zarar, zinlet, hüsran ve ümitsizlikten başka bir şey getirmemiştir. Esasen günümüzde İslam coğrafyasında süre giden kaosun ve yenilgilerin nedenlerinden en başta geleni de, Batılı batıl ideolojilerle menhecilere yönelimin bizzat kendisidir. Müslümanların düşmanlığında birleşen bölgesel ve küresel küfür güçlerini en çok endişelendiren hususların bir tanesi de Irakşam İslam Devleti gibi bir gücün tevhid inancı ve nebevi menhecilere yoluna devam ediyor olmasıdır. Onlar da çok iyi biliyorlar ki ilim, basiret, ihlas, şecaat ve adanmışlık ruhuyla ve muttaki bir önderliğin yol göstericiliğinde bu yola revan olmuş muvahidler için tarihte zillet ya da yenilgi diye bir kayıt tutulmamıştır. İslam düşmanları özellikle de günümüz savaş ve saldırı teknolojisiyle mücehhez olma avantajını da kullandığı için Müslümanlara karşı mertçe Ruberu savaşmaktan kaçınırlar. Sadece batınlılar değil, ümmet içerisinde adeta kanserli hücreler gibi yayılmış bulunan rafiziler de temhid ehline karşı tarih boyunca düşmanlıkta sınır tanımaz olmuşlardır. Geleneksel Şia-Rafizi Refleksi Müslümanlara karşı Haşlılarla işbirliği. Şii Saddam Cellat Maliki, 10 yıldır Irak'ta Ehli Sünnete karşı Amerikan işgal güçlerini dahi aratan bir zulüm uygulamaktadır. Tahran'daki imparatorun talimatlarına sıkı sıkıya bağlıyken diğer tarafta Amerikalıların ibrikçi başlığı vazifesini sürdüren Malik ile onun Saddam bari iktidarını tüm güçleriyle destekleyen şiilerin işgalin ilk yıllarında işgalcileri bırakıp Müslümanlara yönelerek neler yaptıklarını balık hafızalı olmayan aklı başında insaflı her insan gayet iyi bilir. Denilebilir ki bugün Irak'ta Şia'nın despotik iktidarına karşı Müslümanların ciddi ve yaygın bir direniş hamlesi var. Buna mukabil da varlığını ve despotik iktidarını koruma refleksiyle harekete geçti ve Amerikalıların Irak'taki iblikçi başısı Maliki'nin taklit merciği olan de sırf böyle bir endişeden ötürü Müslümanlara karşı cihad ilan ediverdi. Eğer bunların cemaziyel evveli bilinmiyor olsa, vakti zamanında işgalci haçlı koalisyonundan esirgedikleri bu cihad ilanı her şeye rağmen tığniyetlerine uygun olduğu için anlaşılabilir karşılanırdı. Sistani'nin Cuma imamları ülkelerini işgal eden haçlıların liderlerine ağız dolusu dualar ederken, işgalci haçlılara karşı benzerine az rastlanır bir mukavemetle cihad edenler yine Irakçam İslam Devleti ordusunun ilk jenerasyonuydu. İbrikçi Malikenin taklit merci olan Sistani'nin fetvaları ve bu sıfatı henüz ilan edilmemiş olan son Safevi imparatoru Hamani'nin himmetleriyle kurulan Bedir Tugayları isimli fesat ve cinayet çeteleri yanlarına yamaçlarına iliştirdikleri layık sosyalist Kürt peşmerge şebekeleriyle beraber haçlıların komutası altında Müslümanlara saldırtılırken o zamanki karın ağrılarının nedeni neydi acaba? O dönem işgalci haçlılara karşı Müslümanın izzetine yaraşır bir şekilde direnerek cihad ilan eden mücahitlerin üzerine yürüyen, beldelerini, meskenlerini ve iffetlerini çiğneyen, işgalci haçlıların bile yapamadığının kat kat fazlası cürüm işleyerek, tarihi kinlerini kusan ihanet ve zillet şebekeleri, Müslümanlara karşı cihad ilanıyla sokakları dolduran rafizilerden başkası değildi. İşgalin bütün yakıcılığıyla sürdüğü o süreçte Müslümanların en başta gelen hedefi haçlı ordusu olduğu halde mücahitlere düşmanlıkta ön safta yer alan rafizileri halen altından kalkamadıkları iğrenç cürümleri işlemeye sevk eden amil neydi? Peki gündemleştirilmese de yaptıkları cürümler Pakistan'dan tutun Lübnan'a kadar Şia hattındaki ülkelerin hepsinde devam etmektedir. Bu ülkelerin bazılarında özellikle de Irak için şöyle bir farklılığı belirtmek gerekir. Bugün gövdesi kopmak üzere olsa da sonuç itibariyle bir devlet gücüne sahiptir. Hem ekonomik hem de dış destek açısından eşi benzeri görülmemiş himaye ve yardımlara mazhar olmaktadır. Malum olduğu üzere Irak'taki despotik Şia iktidarının uzaktan kumandası İmparator Hamaney'in elindedir. Irak'taki siyasi figürlere az çok aşina olan herkes iyi bilmektedir ki Maliki her açıdan düşük profilli bir tiptir. Tek başına bir bakkal dükkanını işletebilecek kapasitede bile değildir. Irak'taki Safevi iktidarını perdeleyen hacimli bir hamaney kuklasıdır. Haçlı Siyonistler, Rafiziler, Zerdüşler, laikler ve Demokratların Hizipler ittifakı. Irak-Şam İslam Devleti'nin İslam'ı dört başı mamur bir şekilde devletleştirme hamlesi beynini batılın çöplüğüne, kalbini de soyut modern pagan deposuna çevirmemiş ve ben Müslümanlardanım diyen herkesin duruşlarını ve saflarını netleştirmesine katkı sağlamıştır. Bununla beraber İslam'a ve İslam'ın devletleşme hamlesine karşı büyük çapta bir hizipler ittifakının oluştuğu da görüldü. Başka hiçbir zeminde bir araya gelemeyecek irili ufaklı devletlerle örgütlerin beyinlerini dumura uratan tevhid bayrağını gördüklerinde aslında ne kadar da aynı oldukları ortaya çıktı. Haçlılar şu süreçte Müslümanlara karşı savaşçı güç göndermekten en azından şimdilik şiddetle kaçınmaktalar. Kendilerince haklı nedenleri de var. Binlerce askeri öldürülen, on binlerce askeri bedensel sakatlıklar ve psikolojik travmalarla malum olan, işgal yıllarında toplam 2 trilyon dolardan daha fazla masraf yaptıklarını iddia eden, bu bedenlerin sonrasında iktidarı gün gibi aşikar olduğu üzere dolaylı olarak İran'a teslim eden Amerikalıların İmparator Hamane ile İblikçi Başı Maliki'den ortak çıkarlarının korunmasına yönelik ufak ricalarda bulunmamış olması düşünülebilir mi? Hem zaten İranlılar fiili olarak Irak'ı yönetiyorken böyle bir ricanın söyledikleri Kudüs Tugaylarının elit birliklerinin Müslümanlarla savaşmaya gönderilmesi emrini de bizzat imparator Hamaney vermiş. Şia devriminin muhafız ordusu komutanlarının önde gelenleri de karargahlarını Bağdat'a taşımışlar. Devrim muhafızlarının diğer önde gelen komutanları da Suriye'deki Müslümanlarla savaşmak için beşar Tağutu'nun yamacında toplanmışlar. İşte Rafiziler… Tam da budur. Şu bir hakikattir ki işgal ettiği Irak'ta Rafizilerin işbirliğine rağmen mücahitlerin izzetli direnişi karşısında elde kalanlarını zar zor kurtarabilen Amerika'nın Müslümanlarla çatışmak amacıyla Irak'a geri dönmesi mümkün görünmemektedir. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin önündeki seçeneklerden bazılarının şunlar olduğunu öngörmek mümkündür. 1. Sağlam kalelerde oturarak güven içerisinde savaşmaya pek meraklı Yahudi mantığına göre tasarlanıp dizayn edilmiş olan Predator casusiye insansız hava saldırı aracı marifetiyle Müslümanlara yönelik Siyonistvari nokta operasyonlarıyla toplu suikastlar ve katliamlar gerçekleştirmek. 2. Farsist, Şiist, İran Devleti ile işbirliği ve güç birliği yapmak. Böylelikle meşhur Şii hilalinin iki ucunu bir araya getirmeye çalışarak Müslümanları hizipler çemberinde kıstırmak. Ehli sünnet İslami hareketleri ortadan kaldırmak, hem Şii İran'ın hem de Haçlı Amerika Birleşik Devletleri'nin müşterek hedefi olduğuna göre aradan uzun bir zaman geçmeden siyasi ve askeri işbirliği yaptıklarına herkes tanık olacaktır. 3. Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki en büyük kozlardan birisi de Kürt faktörüdür. Bundan 25 yıl kadar evvel devrin tautu Bağızçı Saddam'ın saldırıları neticesinde Irak Kürdistan bölgesinden toplu göçler yaşanmıştı. O sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki adalarından birine, Guam adasına götürülen binlerce Kürt genci vardı. Yıllarca eğitilen bu jenerasyon şu anda hem Kürdistan bölgesel yönetiminde hem de Bağdat'taki Kürt kontenjanlarında idari görevlerde bulunuyorlar. Bu kuşağın başında da şu an Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani var. Kürdistan'da Talebaninin YNK'sı gibi başka güçlü ve etkin siyasi örgütler, partiler de var. Fakat her halükarda dost ve düşman algıları Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgidedir. Amerika Birleşik Devletleri ile ileri düzeyde ilişkisi bulunan laik demokrat barzani rejiminin İslami hareketlere karşı tutumu Orta Doğu'ya has tipik diktatörüel tağuti bir rejim tutumudur. Esasen başka türlüsü de beklenemez. O halde tecrübeli, eğitimli ve hayli kalabalık da olan peşmerge gücünden Amerika Birleşik Devletleri neden yararlanmasın? Barzani rejimi de zaten böyle zor dönemler için himaye edilerek beslenip semirtilmedi mi? Halihazırda Kerkü'yü de kaçkın Maliki askerlerinin terk etmesiyle zahmetsiz bir şekilde denetimlerini almış bulunuyorlar. Bu da bağımsızlıklarının önünün daha da açılmış olması anlamına gelir. Bunun için de evvela Devletleri'nin talimatlarını yerine getirmeleri gerekecektir. 4. Türkiye'de ağır aksak da olsa süre giden bir çözüm süreci var. Çözüm sürecinin Irakşam İslam Devleti'nin fethi hamlesinden etkilenmemesi düşünülemez. Müslümanların yaptığı hamlenin çapı ve sürekliliği gibi bazı hususiyetler çözüm sürecinin zemin kaybetmesi ya da en azından tek taraflı olarak PKK açısından mecrasını değiştireceği gibi sonuçlar doğurabilecektir. Zira PKK gibi çok kullanışlı fesat organizasyonları da bu hamlelerden dehşete kapıldı. Yöneticilerinin beyanatlarından anlaşılmaktadır ki hem PKK hem de küçük yedeği PYD durumdan vazife çıkarmaya yönelik eyyamcı bir yaklaşım geliştirmektedirler. Müslümanlara karşı küresel güçlerin arkasında saf bağlayarak hiza ve istikamette hazır ol pozisyonunda beklemekteler şimdilik. Asli köklerinin zerdüşlük olduğunu defaten deklere eden bu ilkesiz ve kimliksiz örgütün Şia Rafizilerle ilginç benzerlikleri var. Şöyle ki Rafiziler tarihleri boyunca yaptıkları savaşları çok büyük oranda Ehl-i Sünnet Müslümanlara karşı yapmışlardır. PKK'de 25-30 yıllık geçmişinde başta Müslüman Kürtler olmak üzere genel olarak Kürt halkına karşı silah kullanmış ve katliamlar yapmıştır. İlkesi, omurgası ve kimliği olmayan böyle bir örgütün APO'nun kendi ifadesine göre MİT tarafından kurulup kullanılmış olması, İran'ın da lüzum oldukça çıkarları doğrultusunda kullanılması, geçmişte Irak Kürtlerine karşı Saddam tarafından kullanılması ve son olarak Suriye'de lanetlenmiş Esed rejimine milis güç olarak hizmet etmesi gibi birçok özgeçmişi var. Böyle bir özgeçmişi olan PKK'nin Haçlı Siyonistlerle Rafiziler için neler yapabileceğini öngörmek pek de zor değil. Her yöne koşturulabilecek böyle bir örgüt için sandıktan devrimcilik maskesini çıkarıp Irak-Şam İslam Devleti'ne karşı savaşmanın şimdi tam sırasıdır. ABD'nin bunun için kandile bir çavuş bile göndermesine lüzum yoktur. 5. Amerika Birleşik Devletleri için bir başka seçenek de Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu tipi laik demokrat yerel muhalifleri Azmayacak kadar desteklediği gibi Irak içerisindeki Bedir Tugayları, saib Hak ve ketaib Hizbullah'la diğer yerel rafizi örgütleri desteklemek, eğitmek ve Müslümanlara karşı savaştırmaktır. Bunda muvaffak olduğunda Irak ordusundan daha kalabalık bir Şii nüfus otomatikman milis güç haline gelmiş olacaktır. Bu çerçevede düşünüldüğünde Sistani'nin Müslümanlara karşı yaptığı cihat ilanında en başta bu kullanışlı rafizileri çatışma alanlarına yönelten Amerika Birleşik Devletleri'nin yararlanacağı aşikardır. Peş peşe verdiği ehni sünnete karşı cihat fetvalarıyla tinetini ortaya koyan Iraklı rafizilerin taklit merciği Sistani, bu fetvalarla kendisinin taklit merciinin imparator Hamaney olduğunu da böylece ortalama zeka sahibi herkese gösteriverdi. Şam diyarında Esed Taout'unun mazlum halka karşı İran, Rusya, Çin ve Lübnan Hizbullah'ı ile yaptığı meclis ittifakının bir benzerini şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nin İbrici başıсы Malik'i de bölgedeki Rafizi güçleri ve başta gelen diğer İslam düşmanları ile yapmaktadır. Irak Şam İslam Devleti dünya Müslümanlarını İslam'ın devlet yürüyüşüne katılmaya davet ederken Rafiziler ise yerel müttefikleriyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'ni Irak'ın neresinde olursa olsun Müslümanların üzerine bombalar yağdırmaya davet etmektedir. Irak Şam İslam Devleti'nin son hamlesiyle gözler daha da keskinleşti ve ortaya çıkan büyük resim net olarak görüldü. Bu fotoğrafta İslam ümmeti diye nitelendirilen Sevadı azam diye hani neredeyse Kur'an ve sünnet derecesinde tabi olunmasının zaruretinden söz eden kara kalabalıkların batıla ve batıya temayülüyle tarafkirliği de ortaya çıkmış oldu. Haçlı Siyonistler cenahında güç ve nüfuzlarının sürdürülebilirliği açısından geleceğe dönük çok ciddi endişeleri vardı ve bu endişeleri daha da derinleşti. Zira yüzyıllardır tevarüs etmiş devasa bir tecrübe ve birikimin üzerine büyük bedeller ödenerek bina edilmeye çalışılan ve ayakları her geçen gün biraz daha sağlam bir şekilde yere basmaya başlayan modern İslami hareketin giderek yayılıp yükselirken kalıcı olmaya da aday başarıları onları ebediyen sürecek ümitsizlik ve korkularla baş başa bırakacaktır. Rafiziler, ehlibeyte Beyt'e yaptıkları ve vefasızlık, ihanet ve cürümlerin helak edici acı sermayesiyle semirirken, Irakşam İslam Devleti'nin hamleleri karşısında çirkin yüzlerini gösterip tıynetlerini ortaya koymak, İslam ümmetine karşı yine ve yeniden ihanet ittifakının baş aktörü olmakla kendilerini rüşvaylık ve hüsrana mahkum etmişlerdir demokratik sosyalist ve zerdüşlerden müteşekkil kısmi Kürt koalisyonu da, küresel küfür odaklarının himaye ve teşvikleriyle gelebildikleri şu anki pozisyonlarını, kazanımlarını kurmak adına, yüzlerinde her devre uymayı ve her güce yakınlaşmayı kolaylaştıran maskelerden mevcut duruma uygun olanı kafalarına geçirerek, İslam'a karşı savaş açan bu geniş ittifakın içerisinde bulunmayı vazife adetmektedir. Kuşkusuz Müslümanlara karşı oluşturulan ittifakın yürütmekte olduğu bu savaş gün geçtikçe genişleyip yayılacaktır. İran Safi Suriye'de yürüttükleri savaşın kıvılcımları Irak'a alev olarak silahiyet etmiştir. Irak'taki savaşta Ehl-i Sünnet'e karşı dünyanın bütün rafizilerini birleşmeye çağıran İmparator Hamaney bu alevlerin İran'a da sıçramasından korkmaktadır. Zira bu işin İsrail ve ABD ile karşılıklı peşrev çekmeye hiç benzemediğini Hamaney de gayet iyi biliyordur. Nitekim Şia devriminin on yıllardır çektiği peşrevlerden sonra ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ne de İsrail'e yönelik hiçbir ciddi tehdit yöneltmemişlerdir. Ama mesele ehli Sünnet olunca Şia devletinin tüm imkanlarını Müslümanları imha için seferber etmekte tereddüt göstermediler. Bu savaş önünde sonunda İran'a da yayılacaktır. İranlıların Suriye'ye gönderdiği varil bombaları ve binlerce askerin bir faturasının olmayacağını düşünmek, sünnetullah'tan bir haber olmak demektir. Irak'ta ve Suriye'de konuşlandırılmış Şia devrimi muhafız ordusunun komutanlarının taktik ve stratejik desteğiyle sevk ve idare cürmünü ifa ettikleri savaştan bir fiske dahi yemeden salim kalamayacağını, Şark kurnazı Farsist diplomatların öngörmemeleri mümkün değildir. İmparator Hamaney'in şunu da bilmiyor olması düşünülemez. Ehli sünnete karşı savaşta kefalet İran'a da felaket getirecektir. Irak-Şam İslam Devleti hakkında söz söyleyenler esasen bizzat kendi karakterlerinin, örgütlerinin ve partilerinin kalp grafisini göstermiş olmaktadırlar. Zira Irak-Şam İslam Devleti aynı olmanın ötesinde bir olgudur. Beyinlerindeki ve kalplerindeki türlü marazları net bir şekilde gösteren bir magnetik rezonans yani emar gibidir adeta. Bu süreçte beyin fıtığına yakalananlar, kalpleri marazlananlar, laik demokratik bir küfür sisteminin egemenliği altında zelil bir şekilde yaşıyor olmaktan memnun ve mesrur olanlar, haçlı siyonistlere kızıyormuş gibi yapıp onların esaslı müttefikleri olan rafizileri aklayıp paklamak için kendilerini paralayanlar, dolaylı da olsa hayat konforlarına tehdit olarak görmeye başladıkları Müslümanları şaibi altına sokmak için haçlılarla rafizilerin sözlüğünden aşırdıkları kelimelerle mide bulandırıcı cümleler kuranlar, Dinlerinden de kalemlerinden de hasta ruhların nevrotik nöbetleri esnasında çıkmış gibi akla ziyan sözlerle her şeyi komploculukla sözde açıklamaya yeltenenler ve daha niceleri. Bu güruh için şunu söyleyebiliriz. Allah sizleri kardeş olarak gördükleriniz ve sevdiklerinizle bir ve beraber kılsın. Rabbimizden zalim tağutların gücünü kırmasını ve İslam ümmetinin medar iftarı olan doğudaki ve batıdaki mücahitleri muvaffak ve muzaffer kılarak fetihler ve zaferler ihsan buyurmasını niyaz ediyoruz. Duamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 35. sayısında yayınlanmıştır.